dersimin lafasını tezgin eden ayeti i kerimede alemlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor surat-u ra't ellezine amenu ve amilus salihat tuuba lehum ve husnü meab yarabbim onlar ki iman ettiler Rabbim köklü imanımızın nurunu daima gür kıl Allah'ım ''Gönlümüzü, kalbimizi cennete çevir! Aşkın ve derdinle de dolu kıl içimizi ya Rabbi!'' Onlar ki iman ettiler. ''Ve amilus salihati'' ''Sadece, sadece inandık deyiverip de bırakmadılar!'' Yahu siz mi, sadece siz mi Müslümansınız? Biz de Müslüman! Kuzum tabi zaten derdimiz bu, sende müslüman, sizde müslüman olacaksınız ama diyoruz onlara Ya biraz sonra şartları gelecek Namazınız nerede? Orucunuz nerede? Zekatınız nerede? Haccınız nerede? Babanızı şuraya getirip şorta ile arkasında sigara içiyorsunuz, hani sizin inancınız nerede? İmanınızın görüntüsünü görmek istiyoruz. Ağzınızdan gümbür gümbür şehadet bulmak istiyoruz. Maalesef muhtemel Müslümanlar. Onun için Cenab-ı Hak iman ettiler buyurduktan sonra ve amilü salihati bali oldukları günden itibaren son nefeslerine kadar salih amel işlediler. Salihlerden oldular. Evet. Yani cemiyetin Siperi sayıkası göz bebeği, <gülüyor> müminler okulları çok severler muhterem Müslümanlar. Gerçek müminler o çok sever. Onlar evinin ışığıdır, mahallesinin nurudur, beldesinin siperi sayıkasıdır. Salihler oldukça Cenab-ı Hak o muhite büyük belalar vermez muhterem Müslümanlar. Rabbimiz bu milletin sülahasını çoğaltsın inşallah. Muhterem müminler, eğer memleketimizde belalar, musibetler çoğalıyorsa biliniz ki salihleri, büyük adamları kaybettik onun içindir. Evet. Ya. Bir Konya'mızı ve büyüklerimizi düşünün, bir İstanbul'u düşünün, bir Erzurum'u düşünün. Mesela misal muhterem Müslümanlar, bir Kayseri'yi düşünün. Kayseri'den Kayseri'den buraya büyük hocalar vaaz etmeye gelirlerdi. Şu kürsüde ben talebeliyim de dinlerdim. Hacı Hüseyin Efendilerden Develli Abdullah Efendilere varıncaya kadar ta Kayseri'den Konya'ya vaaz etmeye gelirlerdi. Müftilik yapmış, müsevidlik yapmış, efendim tale ömür boyu talebe okutmuş, millete örnek olmuş insanlar. Şimdi Kayseri'de de Erzurum'da da Konya'da da İstanbul'da da bunlardan bir tanesi bile kalmadı. Hani söylüyoruz ya, hep gittiler, kalmadılar, gülme gülme ağla gönül diye Ya Nerede Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız? Nerede Hacı İsa Ruhi Bolay hocamız? 55 sene tek imam olarak mihrabı dolduran Hacı Haydar Efendi Hazretleri nerede? Allah'ınızın hakkına! <Slan tisediyorum> ve hakedâ ve hakedâ ve hakedâ Muhterem Müslümanlar hani para töner diyoruz ya siper sahika bazen cephaneliklerin üzerine bazen de minarelerin üzerine o bir çelik, platin, demir uzatıyorlar o civarda gök gümbürtüsü arasında eğer yıldırım düşerse belli bir saha içerisinde o yıldırımı çekiyor toprağa iletiyor o kubbeyi, o minareyi, orada bulunan cemaati bizdillah kurtarıyor siper-i sahika ve evet. hak eda ve hak eda cemaatın içerisindeki veli kullar, salih kullar, hak dostları, iman edip ömür boyu salih amel işleyen kullar o cemaate vücudu rahmet olan kullardır. Cenab-ı Hak onların şerefine belalar ve musibetleri kaldırıyor. Ama bugün çok azaldığını tahmin ediyorum ki görünen bu muhterem Müslümanlar ya seller, zelzeleler, felaketler, yıkımlar, şakavetler, cinayetler, neler neler. Dünya bugün bu hale geldi. Allah sonumuzu hayırlısını inşallah. Ya. Ekranlarda Ekranları seyrediyorsunuz. Allah'ın günü korkunç hadiseleri. Ya. Rabbim tarihin derinliklerine doğru uzanan kökü fahri kainata İslam'ın vahiy günlerine varan bu necip milleti felaketlerden kötü günlerden sen koru yarabbi diye dua ediyorum muhterem müslümanlar iman ettiler ve salih amel işlediler deyince yani salih kullar hatıra olarak şunu söyleyeyim üç peygamber bütün peygamberler öyle de Kur'an-ı Kerim'de üç Nebi'den, üç Peygamber'den Peygamber oldukları halde Rahman olduğu halde Beni salihlere ilhak et ya Rabbi diye dualar var. Bakınız Salihlerden olmanın ehemmiyeti ne kadar mühimmiş Allah huzurunda. İbrahim Aleyhisselam Rabbi hebli hükmen ve elhidni bil salihin Rahman olduğu halde Allah'ın seçtiği ve sevdiği en yüce peygamberlerden olduğu halde İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi bana hüküm ve hikmet ver, marifet ve aşk lütfet. Hepsi bunun içerisinde. Evet. Ve el bir salihin beni salihlere ilhak eyle diyor İbrahim Aleyhisselam. Beni salihlere ilhak eyle diyor İbrahim Aleyhisselam. Ayette geçti ya. Ve amilus salihati salih amel erbabı salihler. İkincisi, Cenab-ı Yusuf aleyhisselam hakkında sure nazil olan, hadisesini Allah kelamında Mevla'nın naklettiği Yusuf aleyhisselam böyle dua ediyor. Teveffeni Müslüman ve elhidni bis salihin. Ya Rabbi beni müslümanlar safında huzuruna çek. Vefatımı gerçek müslüman olarak ''Hutfe mukadder kıl ve el hikni salihin ve beni salihlere ilhak eyle ya Rabbi'' Ne demek? Mahşerde salihlerin içerisinde, sıratta salihlerin zümresinde cennete giriş ve cemal görüşle salihlerin cemaati arasında kıl beni ya Rabbi diye Yusuf aleyhisselam dua ediyor. Üçüncü peygamber de muhterem müslümanlar, Süleyman aleyhisselam وَاَدْخِرْل۪ي بِرَحْمَتِكَ فِي اِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ diye dua ediyor. Süleyman Aleyhisselam o büyük saltanatın içerisinde muhtemem kuşların dilini, kurtların dilini, karıncaların dilini, mahlukatın dilini mucize olarak kendisine vermiştir. sûret suretin Nemil'de فَتَبَسَّنَ اللّٰهِكَ مِنْ قَوْل۪يهَ Süleyman Aleyhisselam askeriyle, ordusuyla geliyor. Süleyman Aleyhisselam askeriyle, ordusuyla geliyor. Karıncaların beyi emir veriyor karıncalara hepiniz meskenlerinize giriniz Süleyman ordusuyla geliyor farkında olmaz sizi çiğner ve tepelerler deyince Süleyman aleyhisselam ta yerinden karıncanın sesini hem duyuyor hem de dilini anlıyor La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Der Ve çalışır gayret eder Milletini zirveye çıkarır, cihatla İslam'ın hududlarını öteye, daha öteye, daha öteye götürürlerdi.